1951 Enes'ten. ve vesselam alacalı renkli güzel boynuzlu iki koçu besmele çekerek ve tekbir getirerek kurban etti. Andolsun ki ben onu bu iki koçu ayağını yan tarafların üzerine koyarak eğilen keserken gördüm. 1952 Cabir bin Abdullah'tan ve Selam bayram günü iki koç kurban kesti. Bunları kıbleye doğru çevirdi. Ve şüphesiz ben Hakka yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben ona ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım şüphesiz bu Muhammed ve ümmeti için senden ve sanadır. Sonra Allah'ın adını andı, besmele çekti, tekbir getirdi ve kesti. 1953 Ümmü Seleme'den Vesselam, Kim kurban kesmek isterse zilhi cahinin ilk 10 gününde ne tırnaklarını kessin ne de saçlarının kıllarından bir şey tıraş etsin. Maalesef unutulan sünnetlerden. 1954, yine aynı. 1955, Barabinazip'ten. ve Vesselam'a kaçınılacak kurbanlıklardan soruldu. O da, körlüğü açıkça belli olan tek gözü kör, topallığı açıkça belli olan topal, hastalığı açıkça belli olan hasta, zayıflıktan dolayı kemiklerinden ilik kalmamış olan zayıf kurbanlık, dedi. 1956, yine aynı. 1957, Hüceye bin Adi'den Ali'ye bir adamın ey müminlerin emiri Sığır kaç kişi adına kurban edilir diye bir mesele sordu Sığır 7 kişi adına kurban edilir dedi O zaman ben de Boynuzu kırık olan bir hayvanın kurban edilmesine ne dersin dedim Zarar vermez dedi Ya topal hayvanlar dedim Kurban kesme yerine ulaşabilirse kurban edilebilir karşılığını verdi Sonra sözüne Aleyhisselatü Vesselam bize kurbanın gözlerine ve kulaklarına dikkat etmemizi emretti 1958 Ali'den ve Vesselam bize kurbanın gözlerine ve kulaklarına dikkat etmemizi ve ne mukabele ne mudabere ve ne harka ne de şerka olan hayvanları kurban etmememizi emretti. Mukabele kulağının ön tarafı kesilen ve kesik parçası ön tarafında asılı bırakılan hayvan. Müdabere kulağının arka tarafından bir parça kesilen ve bu kesik parçası arka tarafından asılı bırakılan hayvan arka kulağa delilmiş hayvan, şerka ise kulağa uzunluğa yarılmış hayvandır buyurdu. 1959 Amr el-Cüheyni'den ve vesselam kurbanları ashabı arasında dağıttı da bana bir ceze isabet etti. O zaman ben, ya Rasulullah gerçekten durum şu ki bana bir ceze düştü, onu ne yapayım? aleyhissalatü vesselam da onu kurban kes buyurdu. 1960 Ukbe bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana ashabına dağıtmam için bir miktar davar verdi. Ben de onları dağıttım. Onlardan bir atut geriye kaldı. Ben de bunu Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledim. Ali sallallahu aleyhi ve onu kurban kes buyurdu. Atut ceze olan keçi. 1961 Cabir'den biz Hudeybiye günü 70 bedeni bir bedene 7 kişi adına olmak üzere kurbanı kestik. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve hediyelerde yani Karem-i şerife hediye edilen kurbanlarda ortak kalın buyurdu. Bedene sığır sığır adilir. 1962 Cabir bin Abdullah'tan biz Ali ve vesselam ile beraber sığırı 7 kişi adına kurban kestik. 1963 İbn Ömer'den Ali sallatü vesselam kurban etlerini 3 günden sonraya bırakmayı yasakladı üç günden sonra yemeğin buyurduk 1964 Ebu Melek'ten Nubeşşe'den Aleyhisselatü Vesselam biz size kurban etlerini üç günden fazla yemeği hepinize yetmeler için yasaklamıştık şimdi Allah bolluk ihsan etti binaenaleyh kurban etlerini yeyin, saklayın sevap kazanmak niyetiyle dağıtın 1965 Ayşe annemizden ve silam kurban etlerini üç günden sonra bırakmayı yasakladı. Ertesi yıl bayram vakti gelip insanlar kurban kesince Ya Resulullah şüphesiz bu kurbanlar eskiden insanlara fayda verirdi. Onlar kurbanların etlerini yağlarını depo edip saklarlardı dedim. O da bugün onları bundan ne men ediyor dedi. Ben Ya Resulullah sen onları önceki sene kurban etlerini üç günden fazla yemeği yasaklamamış mıydın deyince ben bunu yanlarına köylerin geldiği şehirlere kurban etlerini onlara dağıtsınlar diye sakladım. Şimdi ise yesinler ve kalanları depoyutup saklasınlar. 1966 Cübeyr bin Nufeir'den. Ali Selatü vesselam'ın azatlısı Sevban Biz Mina'dayken Ali Selatü vesselam bana bize şu etten hazırla dedi. Bunun üzerine ben onun için o etten hazırladım. O Medine'ye varıncaya kadar ondan yemeye devam etti. 1967 Cabirden Ali Sallatü vesselam zamanında Mekke'den Medine'ye yaptığımız yolculuklarda yanımıza azık alırdık. Yani kurban etlerini azık alırdık diyor. 1968 Beraben azıktan Ebu burada bir nihayet bayram namazını kılmadan önce kurbanını kesti. Sonra Ali Sallatü vesselam namazını kılınca onu çağırdı. O da yaptığını ona anlattı. Bunun üzerine ona senin kestiğin koyun et için kesilen bir koyundur o zaman o ya Resulullah yanımda dişi bir oğlak var bu bana bir koyundan daha sevimli acaba bunu kurban etsem mi aleyhissalatü vesselam o halde onu kurban et ancak o kurban edilmeye senden sonra hiç kimse için yeterli olmaz buyurdu 1969 aynı. 1970 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Devenin ilk yavrusunu ferahı kurban etmek yok. Recep ayında koyun kurban etmek Atire'de yok buyurdu. 1971 Ukaylı e, Lakit bin Amr'dan Ya Resulullah biz de Recep ayında kurban keserdik. Şimdi buna ne buyurursun? Bunun için bir mahsuru yok buyurdu. 1972 Ümmü Ali Aleyhissalatü Vesselam bu akika kurbanı hakkında erkek çocuk için yaş bakımından birbirine yakın veya kurban edilmeye elverişli koyunlara denk iki koyun kız çocuk için bir koyun kesilir. <Sessizlik> <Sessizlik> 1973 Selman bin Amur Ad-Tabbi'den Aleyhisselatü Vesselam çocukla beraber bir akika vardır. Bu sebeple onun için kan akıtın. Kurban kesin ve ondan eziyet verecek şeyi gidelim. 1974 Ümmü Kırc'den ve Vesselam Akika kurbanı olarak erkek çocuk için iki benzer koyun, kız çocuk için bir koyun kesilir. 1975 Semure'den ve Vesselam her çocuk Akika'ya rehin olarak doğar. Bu sebeple onun için Akika kurbanı kesilir, saçı tıraş edilir ve başına kan kırılır. 1976 Şeddad bin Evsten, Ali Selamet ve iki şey belledim. Bunlardan birinde şöyle buyurdu: "Muhakkak ki Allah her şeyin güzel yapılmasını ister. Binanaley, kısas gibi bir sebeple birini öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman güzelce boğazlayın. Biriniz bir hayvan keseceğe vakit, bıçağını keskinleştirsin, sonra boğazlayacağı hayvanı rahat ettirsin." 1977 İbn Ömer'den bir kadın Sel Dağı'nda Ka'b bin Malik oğullarının koyunlarını otlatıyordu. Derken bir koyunun ölmesinden korktu ve bir taş alıp onunla onu boğazladı. Bu alay Aleyhisselatü Vesselam anlatıldı da o onlara yani koyun sahiplerine onu yemelerini emretti. 1978 Ebu Uşara'dan Ya Resulullah boğazlama sadece boğazdan ve gerdandan ne olur? Aleyhisselatü Vesselam, hayvanın uyluğunu yaralarsan senin için yeterli olur. Buyurdu. Yani yukarıdan düşen hayvanı soruyorlar. Ölmek üzere. 1976 Said Bin Beyden İbn Ömer'le beraber Medine yollarından bir yola çıktık. Derken ne görelim. Bazı çocuklar bir tavuğa taş atıyorlar. İbn Ömer hemen bunu kim yaptı dedi. Bunun üzerine çocuklar dağıldı. O şöyle dedi. Muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam canlıya işkence, müste yapan kimselere lanet etti. 1980 Ebu Eyyub el Ensariden. Aleyhissalatu vesselam bir canlının tutularak bir şeye atılı atıla öldürülmesini, sabrını yasakladı. 1981 İbn Abbas'tan Aleyhissalatu Selam mücessemenin etinin yenilmesini yasaklamıştır mücesseme tutulup bir hedef olarak dikilen ve kendisine bir şey atlatılarak öldürülen hayvana denir. 1982 Ayşe annemizden bir topluluk Ali sallatü vesselam'a bazı kimseler bize kesildiğinde üzerine Allah'ın adının anılmış olup olmadığını bilmediğimiz et getiriyorlar. Ne yapmamızı emredersin? Ali sallatü vesselam siz çekin ve yayın buyurdu. Et getirenler de cahiliye dönemine yakın yani Yeni Müslüman olmuş. Dolayısıyla dinin hükümlerini tam olarak bilmeyen kimselerdi. Haricilere duyurulur. 1983 Rafi bin hadişten. Bir gün bir deve ürküp kaçtı. Topluluk da onu yakalamak için az sayıda at vardı. Bu sebeple bir adam o ok katıp onu durdurdu. Yani öldürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hakikaten bu hayvanların, vahşi hayvanların şaşılacak halleri gibi garip halleri var. Binaenaleyh Onların sizi aciz bırakanlarına böyle yapın buyurdu. 1984 Abdullah bin Amr'dan vesselam, Kim bir serçeyi hakkına karşılık olmaksın öldürürse Allah kıyamet günü de ona onu soracaktır. Bunun üzerine onun hakkı nedir denildi de kesip yemen buyurdu. 1985 Zübeyir'den o da Cabir'den ve vesselam Annesinin karnındaki yavrunun, ceninin boğazlanması, anasının boğazlanması ile hasıl olur buyurdu. 1986 Salebi El Hussein'den. Aleyhissalatu vesselam azı dişli bütün yırtıcı hayvanların etini yenilmesini yasakladı. 1987 El Hussein'den. Aleyhissalatu vesselam yırtıcı bir hayvanın canlı bir hayvandan Hı -hı. kapıp kopardığı etle tutulup bir hedef olarak dikilen ve kendisine bir şeyler atıla atıla öldürülen hayvanın mücessemenin etini yemeyi, taksiminden önce ganimet malından kapıp almayı ve azı dişli tüm hayvanları, tüm yırtıcı hayvanların etini yemeyi hesapladı. 1988 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam azı dişli bütün yırtıcı hayvanların ve pençeli bütün kuşların etini yemeyi yasakladı. 1989 Ebu Melih'ten o da babasından aleyhissalatü vesselam yırtıcı hayvanların derilerinin yaygı edinilmesini yasakladı. 1990 aynı 1991 Abdurrahman bin Valeden İbn Abbas'a deriden yapılmış su kaplarını sordum o da aleyhissalatü vesselam hangi hayvan postu tabaklanırsa temizlenmiş olur buyurdu. 1992 İbn Abbas'tan yine aynı 1993 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam murdar hayvan üllerinin derlerinden yararlanmamızı emretti yararlanmamızı 1994 İbn Abbas'tan Meymuni'ye ait bir koyun öldü onlar da onu attılar bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun derisinden yararlansaydınız ya buyurdu onlar ya Resulallah doğrusu murdardır dedi onun sadece yenilmesi haram kılındı buyurdu 1995 İbn Abbas'dan Aleyhissalatü Vesselam tilkilerin derileri hakkında ne dersin? Tabaklandıklarında kullanılabilir mi? denildi o da. Onların derilerini kullanmayı kerih görüyorum dedi. 1996 Ali'den Ali İbn Abbas'a Aleyhissalatü Vesselam Hayber günü Hicri 7. yılın Muharrem ayında kadınlarla muta yapmayı ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi yasakladı dedi. 1997 Enes'ten Hayber günü bir adam kalkıp Ya Resulallah eşekler yenildi dedi. Ardından başka bir adam Ya Resulallah eşekler bitirildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki Allah Resulü sizi eşek etleri yemekten men ediyor. Çünkü onlar pistir dedi. 1998 Esma binti Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'de at eti yedik. 1999 Cabir bin Abdullah'tan. Ali sallâtlâ ve salâm Hayber günü evcil eşeklerin etlerini yemeyi, at etlerini yemeyi ise bize serbest bıraktı. 2000'li rivayet Ebu Hureyre'den Ali sallâtlâ ve Selam bir kimse müminlerin gözlerini kendisine diktiği kıymetli bir malı gizlice kapıp almaz ki o bunu kapıp aldığında mümin olsun. 2001 Abdurrahman bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam gizlice kapıp almayı, yağma etmeyi yani nühpeyi hesapladı. 2002 Ebu Vakit'ten Ya Resulullah dedik biz açlığın bulunduğu bir yerde yaşıyoruz. Murdar hayvan ölüsünden bize ne helal olur Aleyhisselatü Vesselam? Ne sabah yemeği ne akşam yemeği yiyemediğinizde ne de yerden bir sebze çıkaramadığınızda işiniz ona kalır. 2003 Zirar ibn Ezver'den. Ali sallallahu ve sağmal bir deve hediye etmiştim de o bana onu sağmama emretti. Ben de onu sağdım ve sağdığımda hatta açtım. Bunun üzerine sütün devamlı gelmesini sağlayacak olan bir miktar sütü memede bırak buyurdu. 2004 Abdurrahman bin Osmandan. Ali sallallahu ve kurbağaları öldürmeyi yasakladı. 2005 Utbeden o da İbn Abbas'tan Aleyhissalatu vesselam dört hayvanın karınca, arı, çavuş kuşu ve göçeyen kuşun öldürülmesini yasakladı. İçlerinde bir arkadaş kurbağanın e, oltaya takılıp balıklara yem olarak e, kullanılabilir miyiz demişti. Bakın Aleyhissalatu vesselam kurbağaları öldürmeyi yasaklayan hadis var. Ayrıca bu da ota, edepte, Nesai, Sait'ten müsnedde ve Müstekret'te geliyor bu hadis Mesai. 2006 Ümmü şerikten Ali ve zehirli kelerin öldürülmesini emretti. 2007 İbn Abbas'tan Ali ve bir hedef olarak dikilip kendisine bir şey atıla atıla öldürülen hayvanın yani mücessemenin etini yenmesini, pislik yiyen hayvanın cellalenin sütün içilmesini ve kırbalarını ağzından su içilmesini ne Evet. Bu kitapta bitti. Sıra A o kitabında.